Yedinci Fasl Bu fasl, iki nefa arasındaki tevakkufu bildirmektedir. Birinci nefâda olan ölüm, ikinci ölümdür. Çünkü bu ölüm, batınî hisleri de giderir, yok eder. Birinci ölüm ise, sadece konuşma, işitme, tatma gibi zahiri hisleri gidermişti. O zaman bazı cesetler hareket ederdi. Peygamberlerin kabirlerinde namaz kıldığını bildiren hadis-i şerif bunun açık delilidir. Buna bozuk itikadlı kimseler inanmıyor. İkinci ölümden sonra ise namaz kılamazlar, oruç tutamazlar, ibadet edemezler. Allahü Teala bir yere melek koysa elbette orada dururdu. Zira melek de aleminde bulunmaya hırslıdır. Nefs yani ruh basittir. Eğer cesette olursa hissetmeye ve harekete sebep olur. Alimler bu iki nefa arasındaki mevt zamanında ihtilaf ettiler. Çok alimlere göre 40 senedir. İlim ve marifette kamil olduğuna inandığım bir zat haber verip bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Bu ilahi sırlardandır dedi. Yine bana haber verdi ki İlla men Şah Allah, ayet-i kerimesindeki istisna hassaten Allahü Teala'dır dedi. Ben de cevaben dedim ki, Hazreti Peygamber Aleyhisselamın kıyamet gününde ilk benim kabrim açılacaktır. O zaman kardeşim Musa Aleyhisselamı Arş ı Ala'nın ayağına yapışmış bulurum. Benden evvel mi bah solundu veya Allahü Teala'nın istisna ettiği kimselerden midir bilmiyorum. Hadisi i şerifinin manası nedir? Bizim anladığımıza göre eğer cisimsiz olup Musa Aleyhisselam'ın ruhu cism olarak görülmüş ise bu hadisi i şeriften hariç olmaz ve Hazreti Peygamber'in Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem istisnasından sonra emri fezada yani Dehşet ve korku zamanında olur ise yine böyledir. Zira her canlı o zaman korku ve fezadadır. Yani birinci sur üfürüldüğü vakit insanı korku alır ve hemen vefat ediverir. İkinci nefaya kadar o halde devam eder. İşte o zaman mahlukatta cesetli cüsseli bir şey bulunmaz. Hazreti Fahri alemin kendisine yerin yarılması zamanı bu zamandır. Nitekim Kabül Ahbar Rahmetullahialey Hazretü Ömerin radıyallahu an meclisinde bu makamın korku ve şiddetinden haber verdiği zaman dedi ki, ya hatta oğlu! bu zamanda yetmiş peygamberin amelini yapmış olsan, zannederim ki sen kurtulamazsın. Bu meşakkat ve feryattan. Allahü Teala'nın müstesna kıldığı kimseler kurtulur. Onlar da dördüncü kat semada bulunan kimselerdir. Şüphesiz Musa Aleyhisselam onlardandır. Allahü Teala'nın müstesna buyurması bugün mülk kimindir? ilahi sualinin beyanından öncedir. Eğer emir olunduğu zaman bir kimse bulunsaydı Allahü Teala'nın limenil mülkül yem sualine cevap verip, muhakkak, ey vahid, ey kahhar olan Allah'ım, elbette senindir, derdi.